İnkar et, pis kere, inkar et. Lat ve uzayı zart. Ne hamle di? Ahad, ahad, Allah bir, Allah bir. Daha az mı? Daha az mı? İnkar et,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 ...malını ve canını ortaya koymuş demekti. işkence demekti. Eziyet demekti. Sabır demekti. Bakın, Abbap bu tarafa geliyor. Fakat niye çaresi söyle? Peki benzi sormuş. Abbap, ne oldu sana böyle? Hayrola?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 ya açmış etleri hep beraber gönülden amin diyoruza açmış ellerimizi hep beraber gönüden amin diyoruz ya Rabbi sen bizi mabedeyle Ya Rabbi sen bizi cennet değilde Sakındır sen bizi şirkten, ortadan Arındır sen bizi tüm günahlardan Sakındır sen bizi şirkten, ortadan Arındır, Arındır sen bizi tüm günahlardan Allah yolunda cihat bizim gayemiz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 Sakındır sen bizi şiddet avukta, arındır sen bizi tüm günahlarda. Hor görülsek de biz düşsek hep sefi, Rabbimize kavuştuk içtik selsebi. Hor görülsek de biz düşsek hep sefi. Rabbimize kavuştuk diştik sel bir Ya Rabbi sen bizi manfiyete ile. Ya Rabbi sen bizi cennete ile. Sakındır sen bizi şirkten taotta. Arındır sen bizi tüm günahlarda. Sakındır sen bizi şirkten taotta. Arındır sen bizi tüm günahlarda.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 İman bir kere daha imkandan geçecektir. Bu sırada Habeşistan'daki muhacirlere Mekkelilerin Müslüman olduğuna dair bir haber ulaşır. Bu asılsız habere inanan müminlerin bir kısmı Mekke'ye geri doğar. Sürer Müslümanlar, sürer eziletler. Çok yönlü boykotlar karşısında Müslümanlar günlerce kızgın çöl güneşinin altında açlık ve sefaletle pençeleşir.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 Ezsansız bırakma Allah'ım, sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya, ya, Allah ya, Allah ya çağır şurada bal yapanların, ya kovan bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada ya bal yapanları, ya kovan bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanların, ya kovan ya vur şurada val yapanları ya kova bırakma Allah'ım Allah'ım bize güç ver cihat meydanı, meydanı. Meydanı. pehlivansız bırakma mağlup pehlivansız bırakma Allah'ım yen yün sen zafer siz bırakma Allahım, zaferi bekleyen yünlarını sen zafer siz bırakma oğlum zaferi bekleyen yünlarını sen zafer siz bırakma Allahım, zaferi bekleyen yünlarını sen zafer zaferi bekleyen yünlarını sen zafer bırakma oğlum Allahım Gününde, gününde keşke şansız bırakma Allah'ı, keşke şanssız bırakma Allah'ım Allah Müslümanlıkla yorulan yurdumu Müslümansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yorulan yurdum. Müslümsiz bırakma Allahım, Müslümanlıkta yorulan yurdur. Müslümansız bırakma Allahım, Müslümanlıkta yorulan yurdur. Müslümansız bırakma Allahım, Allahım. Dilerim düştüğün karşı koymasın, karşı koymasın. Ey bırakma Allah'ım bizi cansız bırakma Allah'ım hep tevhidle yorulan yurdumu vahid bırakma Allah'ım hep tehlikte yorulan yurdum vahid bırakma Allah'ım hep yurdum bırakma Allah'ım hep tehdit de yurdur, bırakma Allah'ım, Allah'ım. Yarının yollarında, yıllarında, yıllarında, bizi yalnız bırakma Allah'ım, bizi yalnız bırakma. Hem güçver kimsesiz kalan sürüne hem çobansız bırakma Allah'ım hem güçver kimsesiz kalan sürüne hem çobansız bırakma Allah'ım hem güçler kimsesiz kalan sürüne hem çoban bırakma Allah'ım hem güçler kimsesiz kalan sürüne hem çoban bırakma Allah'ım Allah'ım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 15 çadırdan boş dönse de 16'ncısına giriyor ve insanları Allah'a çağırıyordu. İşte gidiyor. Ne yalan söyleyeyim çok etkiledi beni sözleri. Ama kimdi? Büyük bir şeye çağırdı bizi. Düşinelim. Gel çadırımıza girip düşünelim. Yabancılar, durun biraz. Bize mi diyorsunuz? Evet. Biraz önce çadırınızdan ayrılan o adam size ne anlattı? Çok büyük sözler söyledi. Kutları inkar etmemizi istedi bizden. Ama bundan sonra ne? Bakın dostlarım, ismim Ebu Leheb. Panayir için geldiğiniz bu güzel Mekke'nin ileri gelenlerin derim. Ona kulak asmayın. O iyi bir insandı. Gelin görün ki kötü bir hastalığa tutuldu. Cinler musallat oldu ona. Dinlemeyin sözlerini, kulak asmayın. Bir deli, o. unutmayın bunu. Bir deli. Oysa sözleri sanki ne bileyim. Hadi kardeşim hadi çadırımıza gidelim. Korkuyordu Rebul hep. Korkuyordu Ebul hepler. İmanın insan kalbine düşmesinden, insanın fıtratına yönelmesinden. Birlemeye çağırıyordu Allah Resulü savaşa, şirkten arınmaya.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 Gelir o paraya mar aya mar aya kelimece onun bir gecede bir yıldız severim bir kerede bir kerede bulattım can yol yazın gün alıyorsun inan yıldızlar sesler döndüler döndüler döndüler ,Yeah, yeah, yeah. Gelip gelip döndüler, Göremediler, Sezemediler, işitemediler, İşitmediler, Göremediler, Sezemediler, işitemediler, İşitmediler. Bunlar sahibi âyet âyet, Sûresûret, Sûresûret, Sûresûret gündüler, Dağla köyde, Dağla köyde, Gari güldü kuşumuz, doğuşumuzda, kanlıcılığı kuşanan, şadalar yayurdu gelerek, Bütün gerginliği de yatan salihli yatır ya yata, ölümünü komşu gibi konulur, yalılar, kar ne çok, vah vah vah ata yu yapıştırarak yüreklerine çölün taşlarını taşlarını yapıştırarak yüreklerine çölün taşlarını taşlarını yeni bir dönüşün Yürek yumuşatan, yumuşatan, aşina gün doğdu üstümüzde üstümüze, üstümüzde üstümüzde üstümüzde üstümüzde hey, üstümüzde üstümüzde üstümüzde üstümüzde üstümüzde üstümüzde üstümüzde üstümüzde üstümüzde üstümüzde üstümüzde üstümüzde üstümüzde hep üstümüzde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 İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler, barındıranlar, yardım edenler, işte gerçek bir olanlar bunlardır. Mağfiret ve uçsuz bucaksız rızık da onlarındır.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 Kardeşim sevgili kardeşim silo kalbindekileri yerine umudu koy Sevinci koy gelecektir Mutlak gelecektir Allah Resulü evet, evet. Bakın bakın şu ileriki tepedeki adam bir şeyler işaret ediyor Yoksa yoksa geliyorlar mı? Geliyorlar mı? Geliyor Geliyor, geliyor. geliyor. Allah'ın Resulü geliyor